İsra suresi, suresi Mekke'de nazil olmuş surelerdendir. Osman Bukhari şöyle demiştir. Beni İsra suresi, Keyif ve Meryem sureleri ilk dinlenen surelerdendir. Ve onlar benim ilk öğrendiğim surelerdir demiştir. Adılar edilmez. Hazreti Ayşe Hanım'ın öylesine oruç tutardı ki biz orucunu yemek istemiyoruz derdik ve öyle de oruç yerdik ki oruç tutmak istemiyoruz derdik ve her gece İsra ve Rümen suyelerini <gülüyor> duyulmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1. şam Yücedir o Allah'ın ki kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürmüştür. Bir kısım ayetlerimizi gösterelim diye muhakkak ki odur, o Semih Basir. allah Teala kendi zatını övüyor ve kendisinden başkasının güç yetiştiremeyeceği kudreti nedeniyle kendi şanı tazim ediyor, ondan başka ilah yoktur. Kulunu geceleyin yürüten Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı Mescid-i Haram'dan yani Mekke'deki mescitten Mescid-i Aksa'ya İlyah Kudüs, Kudüs'teki Mukaddes'e ve gecenin karanlığında götüren O'dur. O İlyah ki İbrahim Halilullah'tan beri peygamberlerin menbaıydır. Bunun için bütün peygamberler orada toplanmış ve o kendilerine, kendi yerlerinde ve yurtlarında imamlık etmiştir. Bu da aleyhissalatü vesselamın en büyük önder ve en önde giden reis olduğunu gösterir. Allah'ın salat ve selamı onun ve diğer peygamberlerin hepsinin üzerine olsun. Evet. Bu konuda Allah'ın salat ve selamı Enes'ten gelen bir rivayette şöyle buyurmuştur. Aleyhissalatü <gülüyor> Vesselam Kabe Mescidinden Mirac'a götürüldüğü gece hakkında şöyle demiştir. Mescid-i Haram'da için ona vahyedilmezden önce üç nefer geldi. İşlerinden birincisi o hangisidir dedi. Diğeri ortada olandır ve o en hayırlarıdır dedi. Öbürü ise en hayırlarını alın dedi. O gece Hazreti Peygamber onları görmemişti. Nihayet ertesi gece kalbi gören ve gözü uyuyup kalbi uyumayanların göreceği şekilde ki peygamberler böyledir gözleri uyur, kalpleri uyumaz onunla konuşmak için onu götürdüler. Zemzem huyusunu yanına koydular. Sonra Cibril onlardan teslim aldı. Cibret Ali sallamın bu adından kadar olan kısmını yardı, göğsünü ve karnını boşalttı ve eliğini onu zemzem suyunda yıkadı. Nihayet karnını arattı, sonra kendisine altından bir tas getirildi. İçinde hikmet ve imana benzeyen bir kap vardı. Onunla göğsünü ve bu damarları sıvazladı. Sonra yardığı yeri tekrar kapadı. Allah dediğini dünya semasından çıkardı. Dünya göğünün kapılarından bir kapıyı çaldı. Gökehli kimdir o? diye seslendi. Cibril diye karşılık verdi. Beraberinde kim var dediler. Cibril beraberinde Muhammed Aleyhisselam var dedi. O peygamber olarak gönderildi mi dediler. Cibril evet dedi. Onlar merhaba, hoş geldin. Sefalar getirdi dediler. Ve ehli onu muşturadılar. Gökehli Allah kendisine bildirinceye kadar yeryüzü için Allah'ın onunla neyi murat ettiğini bilmiyorlardı dünya göğünde Hazreti Adem'i buldu Cibril ona bu babandır kendisine selam verdi. dedi o Adem'e selam verdi Adem kendisinin selamını iade ederek merhaba hoş geldin ey oğul dedi ne güzel oğulsun sen o bir de baktı ki dünya göğünde uzanıp giden iki ırmak var Ey Cibril bu iki ırmak da ne dedi? Cibril bunlar Nil ve Fırat'ın köküdür dedi. Sonra onunla birlikte gökte de yollarına devam etti. Bir tane görsün bir başka nehir daha var. Üzerinde de inci ve zeber bir köşk. Elini vurdu baktı ki o misttir. Ey Cibril bu nedir dedi? Cibril Rabbinin seni kendisiyle sevindirdiği senin için sakladığı tevser işte budur dedi. Sonra ikinci göğe yükseldi. Orada da melekler birinci gibi kimdir o dediler. Bir de beraberindeki kim dediler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ona peygamberlik verildi mi dediler. Evet dedi. Merhaba, hoş geldi, Safalar getirdi dediler. Sonra üçüncü göğe yükseldi. Onu birinci ve ikinci dekilerin dedikleri gibi oradakilerde dediler. Sonra dördüncüye, aynı şekilde beşinciye, aynı şekilde altıncıya, onlar da aynı şekilde dediler. Sonra onu yedinci göğe yükseltti. Onlar da aynı şekilde dediler. Her gökte peygamberler vardı. Enes bunların adını fırlamıştı ama ben işlerinde ikinci gökte İdris'in, dördüncü gökte Harun'un, beşinci de adını hatırlayamadığım bir başkanın, altıncı gökte İbrahim'in ve yedinci gökte Musa'nın bulunduğunu tuttum. Allah Musa'ya konuşmasıyla üstünlük bahşetmişti. Musa dedi ki, Rabb'im kimsenin benden daha üstüne yükselteceğini sanmıyorum. Sen de Hazreti Peygamber'i Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği daha üstün yerlere yükseltti. Nihayet Sidreel, mitahaya geldi. İzzet sahibi Rab Cebbar-ı yaklaştı. Aşağı saktı. iki yay aralığı kadar. Hatta daha da az. Kâbe kavseyn ev edna olmuştur. Nihayet allah Teala orada ettikleri arasında ümmetine de her gün ve gecede 50 vakit namaz diye vahyetti. Sonra Hz. Peygamber indi ve Musa'ya uğradı. Musa onun yanında tuttu ve dedi ki Muhammed Rabbim sana ne vaat etti? O her gece ve gündüzde 50 vakit namaz ahdetti dedi. Musa dedi ki ümmetin buna güç yetiştiremez. Dön de Rabbim senin ve ümmetin için buna hasfif etsin. Hz. Peygamber bu konuda istişare edercesine Cibril'e yöneldi. Cibril ona evet dercesine işaret etti ve istersen peki dedi. Ve kendini Cebbar-ı Zülcelal'ın huzuruna yükseltti. Onun huzurundayken dedi ki ey Rabbim bizim için hafiflet. Çünkü ümmetin buna güç yetiştiremez. Bu yüzden allah Teala ondan on vakit namazı indirdi. Sonra o Musa'ya döndü. Musa onun yanında tuttu. Nihayet beş vakit namaz kalıncaya kadar Musa onu her seferinde Rabbine geri gönderiyordu. Söyle Musa beş namaz kısmında onu tuttu ve dedi ki Ey Muhammed Allah'a yemin olsun ki ben kavmum olan İsrail oğullarını bundan daha az bir şeye yönlendirdim. Onlar zayıf kaldılar ve terk ettiler. Senin nimetin ise beden, gönül, ceset, göz ve kulak bakımından çok daha zayıflardır. Öyleyse döndüler, bun bunu sana hafsiz etsin. Hepsinde de Hazreti Peygamber iftişare etmek için Cibril'e yöneldi. Cibril bundan kaçınmazdı. Beşinci de onu yine yükseltti. O dedi ki ey Rabbim benim ümmetim ceset, kalp, kulak, beden bakımından zayıftırlar. Benim için hasiflet. Cebbar-ı ey Muhammed dedi. O emrin başınla gözün üstünde buyur dedi O buyurdu ki sana ana kitapta fark kıldın gibi benim katımda söz değiştirilmez buyurdu. Her iyiliğe 10 katı vardır. O ana kitapta 50'dir. Sen üzerine yüklenen ise 5'tir. Hz. Peygamber Hz. Musa'ya döndü. O nasıl yaptın dedi. Hz. Peygamber bizim için hasfetti ve bize her iyiliğe 10 katını verdi dedi. Musa dedi ki doğrusu Allah'ın dosun ki ben İsrail oğullarına bundan daha azını götürdüm. Onlar bunu terk ettiler. Rabbuna dön, dön senin için yine hasret etsin. Aleyhissalatü ey Musa, doğrusu Allah'ım da ki ben Rabbim'in huzuruna gidip gelmekten utanır oldum dedi. Hazreti Musa da Allah'ın adıyla in dedi. Evet. Allah subhanahu ve teala resulunu miraca çıkarıp namazı, beş vakit namazı far kılmıştır. Müreşten sonra Ayşe annemiz ey Allah'ın Resulü sen Rabbini gördün mü diye sorduğunda çok zaman sonra ya Ayşe o bir nurdur nasıl göreyim deyip şura 52'yi okumuş. Allah hiç kimseyle karşılıklı görüşecek değildir. Ya bir perde arkasından ya da bir elçiyle ayetimiz okumuştur. 2 ve 3 <gülüyor> Musa'ya da kitabı verdik. Ve onu İsrail oğulları için bir hidayet kıldık. Beni bırakıp başkasını vekil edinmeyeceksiniz diye. Nuh ile beraber taşıdığımız kimselerin suyunu da gerçekten o çok şükreden bir kuludur. Allahü Teala kulu Muhammed'i miraçe çıkardığını hatırlattıktan sonra kulu ve kelimi olan Musa'nın zikrini buna bina ediyor. Çünkü Allahü Teala çoğunluk Hazreti Peygamber ile birlikte Hazreti Musa'da da zikreder. Bu akabinden Nuh Aleyhisselam'ı zikretmiştir. Mesud Es-Sakafi'den gelen rivayette Nuh çok şükreden kul adının verilmesinin nedeni yerken içerken Allah'a hamd etmesidir buyurmuştur. 4'ten 8'e kadar İsrail oğullarına startta hükmettik ki doğrusu yeryüzünde iki defa bozgunculuk yapacak ve kibirlendikçe kibirleneceksiniz. O ikiden birincisinin vakti gelince üzerimize çok güçlü olan kullarımızı saldık. Onlar memleketin her köşesini kontrollerini aldılar. Bu yerine gelmiş bir vaat idi. Bundan sonra sizi onlara tekrar galip getirdik. Mallar ve oğullarla size yardım ederek sayınızı artırdık. Eğer ihsan ederseniz kendiniz için ihsan etmiş olursunuz. Kötülük öderseniz o da kendinizedir. Diğerinin vakti gelince yüzünüzü karartsınlar, mescide ilk defa girdikleri gibi girsinler ve ele geçirdikleri yeri harabetsinler etsinler diye onları tekrar göndeririz. Belki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Ve biz cehennemi kafirler için bir zindan kılmışızdır. Allah Subhanahu ve Teala Kitapta İsrail oğullarına şöyle hükmetmiş, yani onlara şu kararını bildirip indirdiğiniz kitapta haber vermiş. Onlar yeryüzünde iki defa bozgunculuk yapacak ve büyüklendikçe büyükleneceklerdir. İnsanlara karşı kötü davranacak, cebbar ve azgın hareket edeceklerdir. Nitekim Hicr suresinde de onlar hakkında böylece bunların sonları kesilmiş olarak, sabah edeceklerini bildirdik buyurmuştur. Evet. bastan Abbas'tan gelen rivayette bunun Calut el-Gezeri ve ordusu olduğunu, önce üzerlerine musallat edildiğini sonra onu yendiklerini, Davut'un Calut'u öldürdüğünü bildirmişlerdir. Bunun için allah Teala bundan sonra sizi onlara tekrar galip getirdik. Mallar ve oğullarla size yardım ederek sayınızı artırdık buyurmuştur. 9 evet. ve 10 Muhakkak ki bu Kur'an en doğru olana götürür ve salih ameller işleyen müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjde verir. Ahirete inanmayanlar onlar için elem verici bir azap hazırladık. Allah Süfâno'lu Resulü Muhammed'e indirmiş olduğu aziz kitabı yani Kur'an'ı överek onun yolların ve doğrusuna ve en açığına, en düzgününe götürdüğünü bildiriyor ve onunla salih amel işleyen müminlere kendiler için büyük bir mükafat olduğunu müjdeliyor. 11. İnsan hayır istiyormuşçasına şer ister ve insan esasen çok acelecidir. Evet. İbn-i gelen rivayette, Azem Aleyhisselam'ın Zikrederek şöyle diyor Hazreti Adem'in ruhu ayağına sirayet etmezden önce Ayağa kalkmak için çırpınmak istedi Zira ona ruh baş tarafından üfürülmüştü Ruh Adem'in beynine ulaşınca aksırmış Ve elhamdülillah demiş Allahı Teala Rabbim sana acısını yardım Adem demiş Ruh Adem'in gözlerine ulaşınca gözlerini açmış bedenine ve diğer uğurlarına sirayet edince ona bakıyor ve hayret ediyormuş. Sonra ruh ayağına ulaşmazdan önce çırpınarak hemen kalkmak istemiş. Ancak buna güç yetiştirememiş. Bunun üzerine ey Rabbim gece olmazdan önce aceleyet demiş. 12 Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık. Rabbimizden lüsus dileyesiniz ve yılların hesabını sayısını bilirsiniz diye Gece ayetini silip karartıp gündüz ayetini aydınlık kıldık. Her şeyi uzun uza diye açıkladık. Evet. Bu gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığıdır. Güneş gündüzün delili ayda gecenin delilidir. Gece ayetini silip ayda görülen karaltıdır. allah Teala böyle yaratmış. 13 Her insanın işlediklerini boynuna dolarız. Ve onun için kıyamet gününde açılmış olacağı bir kitap çıkarırız. 14 Okup kitabını bugün kendi hesabın için kendi nefsin sana yeter. Evet, her insanın işlediklerini boynuna dolarız ayetiyle amelinin kastedildiğini söylendiği bildirilir ve onun için kıyamet gününde açılmış olacağı bir kitap çıkarız ki onun yaptıklarını çıkarır ortaya koyarız diyor Allah subhanahu ve teala ve ey Ademoğlu senin sayfan önüne açılmıştır sana iki değerli melek müekkel kılınmıştır biri sağında diğeri solunda sağında olan iyilikleri kaydeder solunda olan kötülükleri kaydeder İstediğin gibi amel et, ister çok, ister az. Nihayet öldüğünde senin sayfan dirilir ve boynuna sarılarak kabrine konulur. Nihayet kıyamet günü kitabın açık olarak çıkarılırsın. Oku kitabını bugün kendi hesabın için kendi insana yeter denir. Doğrusu Allahu Teala'nın insanın kendi nefsinin hesabını kendine yüklemekte adil davrandığı muhakkaktır. Allah bizlere rahmet etsin. 15. Kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete ermiş olur. Kim de dalalete düşerse kendi nefsi aleyhine dalalete düşmüş olur. Hiç kimse başkasının yükünü yüklenmez. Biz hiçbir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.